Bugün öğleden önceki programımız bu firavun kafirlerinin ehramlarını görmekti. İbret almak için. Onları gördük dışından. Sphinx butonun yanına gittik. Ona baktık. Efendim. Sonra da öden sonra da müziği gördük. O özellikle Tan Kamo'nun eserleri e, lahşet muhafaza edildiği kutular mutular ondan çok şey aynen muhafaza edilmiş. Beni hayretler içinde bıraktı. Şu zalim nefisler şu fani dünyada efendim zalim ve kafir insanlar neler yapmışlar da biz Allah'ın kulları, biz dinimiz, imanımız için neler yaptık diye utandım yani. Nasıl paralar harcamışlar, nasıl paralar harcamışlar, nasıl büyük zahmetler çekmişler, nasıl büyük efendim, eserler ortaya koymuşlar, nasıl uzun yıllar harcamışlar, Nasıl ömürler çürütmüşler? Bir batım, bir hiçbir efendim e, e, cehenneme götüren bir yolda. Yani kafirler bu kadar himmetli, gayretli olursa mümin-i kamillerin ne olması lazım? Müminlerin Allahu Teala Hazretlerinin yolunda neler yapmaları lazım? Çok utandım yani. Allah bizlere aklıma ufak Ve bu kadar böyle kafirce bir inanç sisteminin içinden insanoğlu nasıl sıyrılabilir? Böyle bir debdebenin, böyle bir düzenin efendim Allah Teala şöyle hani vema erselnakille rahmeten alemin buyuruyor. Yani ey Resulüm biz seni biz azizmüşşan alemlerin rabbi olarak seni alemlere rahmet olarak indirdik, gönderdik. Tabii rahmetin Arapçadaki manası alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani acıdığımız için gönderdik şeyi göndermesek cehennemde kalsalar insanlardan hepsi cehenneme gidip gelecekler. yanacaklar. Ee, Kur'an-ı Kerim'de görülüyor ki vema ene bi'z-zallami lil-abidin. Ben kullarımı zulmetici değilim. Bir başka ayet ki, ayet-i kerimede de der ki, "Öldükten memnense efsalımı Yani Allah Kullarını zulmetmez. Kullar kendi kendilerine zulmeliyorlar. Acıdığı için, insanlara acıdığı için peygamber göndermiş. Ve tabi bizim peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderildiği gibi Musa Aleyhisselam da alemlere ve murid de en memnun Yani yeryüzünde horlanan, ezilen insanlara efendim minnet eylemek, lütfetmek istedik. Onun için Musa Aleyhisselam'ın peygamberin takdir eyledik, görülüyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabii o da o minnet de o da bir nimettir. Minnet de Allah'ın bir lütfudur, edilir. Musa Aleyhisselam da Allah'ın bir ihsanı ve lütfu olarak gönderilmiş oluyor ki, bu zalim e, sistemin içinden insanlar hak yolu buluyorlar ve muvahhid oluyorlar. Hz. Musa'ya iman evet. ediyorlar, Allah'a kulluk yapıyorlar. Fakat tesir o kadar büyük ki, yine Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na, Gittiği esnada Samiri isimli şahıs bu kame altından bir buza heykeli yapmış ve ayrıca canım icilen İçi oyuk yapmış, ağzını delik yapmış. Bir yerinden hava girince esintili bir yerden ağzından bir ses çıkıyor. Hukar duyurdu dedim usta adamlar belli müzeyi gezdik. Öğleden sonra gözleri kamaşıyor insan. Yani sanatta sevkalade usta olduklarını gördük. Oltalar var. Tam bizim bu şeyde kullandığımız oltalar gibi. Ortalar var. Her türlü alet, edevat, cihaz. Her şey biliyor. Teraziler bilmem şunlar bunlar. Daha yani herhalde bir hafta gezse insan neler görecek. Ve Avustralyalıların Aptıkları zaman kendilerine gelen bumerangların da aynısı var burada. Kaç bin yıl önce. Yani çok ıslah oldukları anlaşılıyor. O sanatla, o incelikle Samiri öyle bir buzağa dökmüş ki altından minhöji Yani toplamış kadınların zinetlerini, altınlarını, şeylerini ve onlara bir altından buzğa yapmış, büyük sesi ses ve demiş Hazır ilahim ilah, olsa. İşte sizin ilahınız bu demiş. Çünkü bu Mısırlıların, kafirlerin her şeye taktıkları anlaşılıyor atlalar Bir kere e, kafaları yamuk. İnsan başlığı köpek kafalı. insan başlığı efendim şahin kafalı. Efendim, e, insan kafalı aslan bu Yani bir şeyi tam bütün düşünememişler yani. Her şey yamuk. Kobra yılanı başlarında. Efendim bir tarafında kovre yılanı var. Bu Rus demiş işte Musa'nın sizi şey yaptığı tanrıdır demiş. Böyle anlaşılıyor ki yani Hz. Musa'ya iman etmişler ama bu şeyin tesirinden de kurtulamamışlar. Bu tantananın, bu şaşanın yani altın deryası gibi bir şey her taraf süreklerin dediği doğruysa piramidi üstünü bu kademeli taşların hepsini bir örtüyle örtüyorlarmış bir tabakayla dümdüz böyle kaygan bir getiriyorlarmış onun üstünde altın gümüş karışımı bir alaşımla kapıyorlarmış parıldasın diye Bağdat'ı filan gördüyseniz Bağdat'ı görenler bilir bilmiyorum Kahire'de var mı Efendim ee, şey, bazı kubbelerin kuşun yerine bizde, Osmanlıların kurşun dökmesi yerine bazı kubbelerin ise altın örtülüdür. Ve nereden baksam, yani, yani, yani. Bağdat'ta da, Samerra'da da, Efendim şeyde de, Kerbela'da da, birçok yerde böyledir. Kubbeler altın kaplıdır. Altın. Pırıpır böyle uzaktan parlar. Bu adamlar da altınla gümüşü karıştırıp kaplamışlar o koca piramitlerin satarlarını, muazzam bir e, şaha, şa sonra o koca meydanları o kesme taşlarla, yollarla çok büyük şeyler, emekler harcadanarak yapılmış olduğunu anlaşıldı. O beyin inancın tesirinden kurtulamamışlar bir Musa Aleyhisselam'a iman ettiler. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini gördüler. Denizden kurtuluşunu gördüler. Firavunun gark oluşunu gördüler. Efendim, Hı. bıldırcınla, kudret helvasıyla beslendiler. Kudret helvası gördünüz mü kısım? Ne mi Evet, Arap şeyde de öyle diyor. Kur'an-ı de e dedi. Ne doğuza ya? Rızallar ne? Aleyhımuzaman. Gevşememiş Allah terbiyeleri. Güneşten rahatsız olmasınlar diye. Rızallar ne? Aleyhımuzaman ve inten ne? Aleyhımuzmen ne? Reselva. Ne? İşte o kudreti gösteren şey. Ya iyi mi? bir şey? Baya sanki yağmur gibi. E şey, Ağızların üzerine yağıyor hocam yani. Çok ormanda o yaprakları topluyorlar. Yani yaprakları toparıyorlar. Şunun içine koyuyoruz, kaynatın mı? Yemek gibi oluyor. O yapraklar alınıyor yalnız yani. Sütünce o... Eriyor. Geliyor. Aynı işte şekeri... ...hani kaynatıp tatlıya dökmek için... Şerbet atıyorlar. yapılabilir miydi? Aynı o şekilde oluyor hocam. ama çok değişik bir var yani güzel kıtlık dönemiydi şey. işte biz eee bize doğada o kurtlar savaşlar ve tamal zamanında Ramazan ayıydı biz düşünmüyorduk ne yenecek diye. Yani, şeker yok, un yok. Yani, işte, Savurda billah hiç de, bile demeyiz. Yeminimiz var yumurta tam falan suyu e, ona şey. Gerekli, gel pekmez, ya e, ekmek ya tatlı bir şey gerekse. Şey o zaman can abi ha. Ya birdi yani. Şu halda. Yani kiler ne geldi? Kaşiyah olacak. Çünkü bir toplu biten kaşiyeler. En sağlam dediğim konu şundan. Aile sıravının yani sıravı ve ordusunun gözlerinin önünde ibret amiz bir şekilde kalk olduğunu gördüler. Kulusun kendilerini cezbedildiğini gördüler efendim, bıldırcın eti üzerlerine yağdı, sapır sapır günler geldi, onları yediler. Kudret Eros'u yediler. Bu ibretleri gördüler. Ondan sonra da gene bir kısmı bu buzağı heykeline tapındı. Bu şey e, Musa Aleyhisselam'ın muhatabı olan hangi firanmış ismi cismi derslerde okutuldu mu sizlere? Rehber bilemedin. Biz sorduk da ikinci prenses olabilir filan dedi ama. Uh huh. Firavun Firavun Kızıldeniz'de boğuldu. Sonra Onu duydum. Yani Kızıldeniz kenarında kumların arasında böyle büzülmüş bir asiyette bir insan bulmuşlar filan. Ama yani Ramses olsa Ramses'in sesin mumyası vesairesi filan vardı yani. Baya bir şey vardı. Acaba boğulduktan sonra onu kıyıdan aldılar şey mi yaptılar? Mumyaladılar mı yani, Ramses ise Musa Aleyhisselam'ın? Evet? Şimdi o Londra'ya götürülen, Kızıldeniz'in kenarında bulunmuş böyle kumların arasında bir şey. Ee, Allah'u Alem, bir seversen şey olur. Kızıldeniz'in Kızı kumların arasında bunlar, Musa Aleyhisselam'ın atlatmayı yönelik canlı değil mi? Şöyle yani Londra'ların ne birşey İlkeniz'in yanında da sefer zileştikten sonra doğulan firavun mu? Bilmem işte. Okuduğunu mu o makale yazıyor ya? Ayette geçiyor mu? Ayette geçiyor da yani, o geçen mi o? şey, Şimdi, firavun mu? Yoksa gayret bir insan mı, üstünde elbiseleri var, yazısı mı var, işareti mi var, arması mı var, ellerinde bir sürü bir şeyler var, yuvarlak, böyle tutuyorlar bir şeyler. Her birinin bir işareti var, kafasının tacı var, tacının bir tarafında kobra var, şey var. Müzeyi gezseydiniz mi burada? Gezmediniz. Ben de hiç görmedim müzeyi ama anladım ki yani müzelerin bazıları bir gezmek lazım. Yani bir bir lazımmış. Yutmadım, Şimdi hiç bozulmayan çıkan mumyalar var, bozulmuş olanlar var. Sadece kabuğu kalmış olup da arkasına destek koyup şöyle şeyi görsün diye bırakılmış olanlar var ama hiç şeyi bozulmamış olanlar da var. Şimdi bir kere mumyanın, tabii girdik, mumyanın bir kere yüz tarafı, omuzları ve başı ayrı bir maskeyle örtülüyor. Yani o maske kendisi şey vaziyeti kurtarmak için güzel göstermek için bir şey. ayaklarına böyle bir şeyler örtüldüğü görülüyor. Öbür tarafı iyice dolana dolana sarılıyor. Hatta parmakları şeyleri her birisi ince ince otlarla onların sayısının bir de önemi varmış. Ay, yılın günleriyle vesaireyle falan ilgiliymiş. Bir o sarılıyormuş. Ondan sonra başka bir şey yapılıyormuş. Ondan sonra yüzük yapılıyormuş. Şey, Parmakların sokulduğu yüksek diyelim. Ondan sonra üstüne başka bir şeyler oluyormuş. Yok. Yani, yani sağlam olanlar var ee, şeyde de İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gitmiştim ben orada da burada hiç öylesini görmedim çok gezemedim ama orada da mümiyeyi açmışlar adamın kendisi var çama içinde kendisi var Et etleri yani. kararmış ama duruyor adam böyle yapmış İstanbul şey diyorsun, şey diyorsun, evet. İstanbul'da selej hücum çeşidi Evet. Görmedim mi? Eski kesilmiş kulunmuş diyorsunuz. Seyfi herhangi bir şekilde kesilmiş. Evet, kurulmuş. Teşekkürler. Her şeyinle manzarada gelebiliyor. öyle Evet. Yani Evet, yani ihtiyarlamış... Kara, kuru bir adam gibi yani. Yani iskelet gibi değil de, etli. Evet. Evet. Evet. Şeye hayal ettim yani, kullandıkları aletlerin çeşitlerine o milattan o kadar yıl önce, milattan üç bin yıl önce, iki bin küsur yıl önce. Evet. Çok ileri bir medeniyetleri olduğu anlaşılıyor ama kafaları da o kadar geriymiş demek. Şeye baktım, Asiköveriye baktım, Mısırlıların dini diyor, yani kitapların hepsi eksik çocuklar. Yani kitaplara şey yapmayın, matah sanmayın, hepsi eksik. Şimdi bizim Kur'an-ı Kerim'imiz kravunlara Musa Aleyhisselam'ın geldiğini bildiriyor mu? Bir. Ayrıca mümin Suresinde Fıraun'un silahesinden bir insanı mümin olarak, kavmine nasihat ettiğini bildirmiyor mu? Ya kavni, اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِلَى رَشَاطِ diye nasihat ediyor. Efendim, deliller ileri sürüyor. Fıraun bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor. Fıraun bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor. Bunlar var. E şeyde yok, kitaplarda yok. Yani, onu da koysana oraya. Yani, bütün kitapların Müslümanlar tarafından yeniden yazılması lazım. Bütün konuların Müslümanlar tarafından dikkatle incelenmesi lazım. Şimdi ben şahsen kendim bir şey anlatayım. Türkiye'de matbaayı bulan İbrahim Mütefekçi. Bulan değil de tesis eden, iş matbaayı tesis eden, Hani getirdi şöyle matbaa tesis etmiş ve kitaplar basılmış. Şu çok çok Efendim Kitab-ı Bahriye bilmem şunu bunu falan yani kıymetli eserler basılmış, çok faydalı olmuş. Şimdi İbrahim müteferrika, kalıp sarayda bir rütbe İbrahim e, Efendi. Bu İbrahim Efendi hakkında bir makale yazmış. Türk Tarih Kurumu neşretmiş bu makaleyi, efendim belletende. Bir Avrupalı bir makale yazmış. Ben de doşentlik tezim dolayısıyla o konuyla ilgilendim. Niye ilgilendim? Doşentlik tezi, profesörlükte, doşentlikten sonra, profesörlük çalışmalarından birisi olarak bu İbrahim Efendi'nin kendisinin yazdığı kitabı buldum Süleymaniye'de. Kendisi yazdı. Kitabın ismi Risale-i İslamiye. Ne demek Risale-i İslamiye. İslami Risale demek. Şimdi o tarih kurumunun neşretmiş olduğu uzun makalede adam bir kere hayatı hakkında yalan şeyler söylüyor. Bu İbrahim Efendi. İkincisi de İslami'ye hakkında yalan bilgi veriyor. Bu diyor şöyle ilgili İslam'la ilgili bir de kitap yazmıştır diyor. O zaman tabi İslam ilgili bir kitap yazmışsa önemli değil. Der insan geçer gider. Çünkü İslam'la ilgili çok eserler var. Yani İbrahim Efendi'ye kalmış İslam'la ilgili kitap yazmak. İncecik bir parmak kalınlığında bir kitap. Hela vermez insan yani. Ya İmam-ı Buhar'ımız var, efendim bilmem, fıkıh alimlerimiz var, tefsir alimlerimiz var. İncecik bir kitaba mı kaldık yani? Halbuki ben incelediğim zaman bir kere hayatı hakkındaki bilgiler yanlış. Neden yanlış? Adam kendi kitabında hayatını anlatıyor. Diyor ki ben diyor papazdım diyor. Papaz mektebinde yetiştim diyor. üstadı bir mürvetler diyor. mürvetsiz yani e, namert hocalar, üstadlar diyor. Benden diyor hakikatleri sakladılar diyor. Ama diyor ben diyor tahsil gördüğüm şeyin efendim e, müessesenin şeyinde kütüphanesinde tahsil gördüğüm müezzese'nin kütüphanesinde Eski kitapları gördüm, okudum. Onların benden sakladıkları bir takım hakikatleri öğrendim diyor. Ve ondan sonra e, İslam'ın hak din olduğunu oradan anladım diyor. Yani kendisi Romanya'da var şehrinden olduğunu söylüyor kendisi. Efendim var şehrinde papaz tahsibi yapmış. Sonra o kütüphanelerdeki yasak kitaplar, yani herkes okuyamaz diye ayırdıkları kitapları bu okumuş. O yasak kitaplarda İsramiyet'in hak din olduğunu, Hz. Muhammed Mustafa aleyhi ve Efendimiz'in hak Peygamber olduğunu anlamış, Müslüman olmuş. Halbuki adam esir alınarak buraya geldiğini, köyde pazarında satıldığını ve sahibinin buna çok zülmettiğini filan yazıyor. Yalan. O orada İslamiyeti anlamış, İslam diyene gelmiş denir. Yani ötekisi hepsi yalan. senaryo Sonra gelelim risale İslamiye isimli esere. risale İslamiye'nin konusu Hristiyan kaynaklarında İslam dininin ve Hz. Muhammed'in hak din ve hak peygamber olduğunu gösteren hususları yazıyor orada. Yani papazların bizden sakladıkları Şeyleri o okumuş olup, o kendi kaynaklarından faydalandığı bilgileri İsfanî İslam'ine bize anlatıyor. Onun için saklıyor adam. Yani Hristiyanlığın aleyhine olduğu için şey bu kitap saklıyor ve yalanla dolanma geçiştiriyor. Onun için yani bir adam bir konuda bir kitap yazdıysa, bu adam kim diye bir incelemek lazım. Ben inceledim, o adam papazmış. O makaleyi yazar. Papaz olduğu için kıskandığından saklıyor gerçekleri. Ve yalanla, dolanla hem de tarih kurumunun bilimsel efendim, mecbaasında şey yapılmış. Bir kitabı yazan adamın kim olduğunu inceleyeceksiniz. Ne cins insan olduğunu inceleyeceksiniz. Efendim, o konuların derecede felahiyetli olduğunu inceleyeceksiniz. Efendim, yetenekli olup olmadığını inceleyeceksiniz. Bilgisi adam herkes kitap yazıyor. Birinci kitap yazmış. Bizim şeyde Mide Aksaray tarafından bir yerde. Birisi kitap yazmış. Abuk sabuk şeyler. Bölüm bölüm bölüm bölüm 8-15 bölüm var. Her bir bölüm abuk sabuk. İlk sayfadan tasvir etmeye başladım. İlk sayfada 25-30 tane hata buldum. İkinci sayfada işte tasvir etmedi. Tasvir ederek güzel tüccü gibi değil. Kanser olmuş kitap. Ve şey yapıyor mesela bir yanlış fikri Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ayet demek yanlıştır diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayet cümlelerine ayet demek yanlış diyor. Deliller gösteriyor, ayet demek diyor, büyük e, gök olayları filan, efendim yelühüm ayatina fil afak ve fi enfusuyum'' filan gibi ayetleri alıyor büyük bu e, böyle insana ibret e, duygusu verecek Büyük olaylar filan e, manasına gelir diyor Tamam o manası var ama bilmediği bir başka şey var. Ali İmran Söylesi'nin başında da allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in cümlelerinin de onlar kadar büyük ayetler olduğunu kendisi, ve cümlelere e, ayet dediğini e, kendisi şey yapıyor, ayet denildiğini Süvellezi Enzel'e Aleyhkel kitap o Allah'tır, sizin üzerinize kitabı indiren minhu ayatun muhtemâtin onun içinde bir kısmı muhtemâyetlerdir. Ve ukarı müteşâbihat. Günle ümmü kitab. Bunlar kitabın aslıdır, özüdır, esasıdır. Ve ukarı müteşâbihat. Şimdi yalan yanlış şeylerle koca bir kitap doldurmuş, hiçbir şey yaramaz. Tek yalan yanlış. Okusa bir kimse sapıtır. Şimdi böyle şeyler var. Mesela O'la Ka'ytani'nin bir Heyet-i Yazgarakta üzerine koydu koyduğu, Amel-i Deli İslam diye bir kitap var. İslam tarihi diye. Bunu Hüseyin Cahit Yalçın, hafisteyken İtalyancası olduğundan, İtalyancadan Türkçeye çevirmiş eski harflerle basılmış, bez ciltlerle ciflenmiş, bedava dağıtılmış. Çünkü nişanerlerin işine geliyor. Burada Peygamber Efendimizle ilgili bilgilerin hepsi kasası, hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Ama onca yük kadar olan bu eser bizim e, eski harflerle yazılınca Osmanlı münevverlerinden bunları okuyanlar zehirlenmiş. Bunları okuyanların yani amel delin del İslam'ın İslam tarihinin yani işte Kaytani'nin, İslam tarihini okuyanların kafaları bozulmuş, gönülleri kararmış, imanları zayıflamış. Ama saf safa, yanlış. Delil gösteriyor, delilleri inceliyorsanız öyle değil. Yani e, uydurma hepsi kasıtlı. Onun için bir eserin e, hemen inanmaması lazım. Sahibini araştırmak lazım. İçindeki konuların doğruluk derecesini ölçmek lazım geliyor. Bu çok önemli bir husus. Maalesef hakkı hakikati saklamak için çeşitli çeşitli insanlar, çeşitli dünya menfaatleri dolayısıyla çok da çeviriyorlar. Yalan yanlış işler yapıyorlar. Yalan yanlış sözler söylüyorlar. Millet de avam el avam kel hevam demiş. Şeyler. Eski şifra da Efendim millet de şöyle yazdı. Bu adam böyle dedi diye. inanıyor, kanıyor ve şey yapıyor. Onu delil olarak gösteriyor. Onun için bu bu her kitabı yeniden bir Müslümanın incelemesi yazması lazım her konuda her konuda mümindir insanın mümince konuya bakıp onu şey yapmaz lazım bu Mısır yaz mesela ben bu mısır'ın tarihini alsam, ipok olarak yani Mısır ilimleri üzerine hani çalışan bir alim olsam mutlaka şeyleri koyarım musa aleyhisselam meselesi koyarım efendim bu şeye Allah'ın varlığına inanıp kavmini ona çağıran efendim şeyleri araştırıyorum. Yani bu işi böyle burada bırakmam böyle. Kadın bize, rehber kadın diyor ki bak diyor, firavunun diyor, şeyinde daima yanında bulunulmuş diyor. Beş şartlı bir şey var böyle uzunca. Efendim, işte bu, bu olduğu zaman üzerinde hayatı geri kalırmış. Öteki firavunlar da o isimlerini silerler ki, o hayatta tekrar geriye gelemezmiş filan. Öyle satsataları, efendileri anlatıyor da ondan sonra da akşam bile diyor ki, bunlardan almak isterseniz alın diyor. Kendisi almış, şuraya atmış. Şöyle, efendim, o şunu almak isterseniz alın diyor. Ben dedim ki, biz Firavunların hiçbir şeyini sevmiyoruz dedim. Saçma sapan, e, efendim, küfrü haklarını, efendim, şekliyatlarını. Tabi bizlere böyle bunları mümin insanlar doğru düzgün anlatırsa yetişen insanlar da ona göre yetişir. Yani müstakim bir kafayla yetişir. Ha, Mısırlılar böylemiş ve bize tatmış. Efendim köpek başlı bilmem neye tatmış bilmem aslan bedenli bilmem kime tatmış kobra yılanına tatmış. Her şeye tatmışlar. Allah'tan da eline varsayın tatmışlar Maalesef güneşe tapmışlar öküze tapmışlar hem de öküz baya büyük şeyleriymiş putlarıymış, baya hatırlı putlarıymış horoz kafalı şahin kafalı insan şeyinde horoz isimli putları var tutmuş onu e, tayaran mısır, lip tayaran mısır hava yolları amlem yapmış kendisine o putlarının heykeli şey kafası, put kafası bu sırada girdik, kifir çok öyle köşe başlarını tutmuş yani. Çok büyük şeyler var. Çok ibret alınacak yerler vardı yani. Müslümanların, İslamın torunları olduğu oldukları. Yüzler ölmeler umman ahbe. Kişi kimi severse onunla haşif olmayacak. Firavunla beraber ila cehenneme zümera. dediğine evet. keferu ila cehenneme zümera. Cümre cümle cehenneme sevk olmayacaklar. Onda, o da firavunla beraber. Kim firavunu severse onunla beraber haşif olur. Rabbimiz şahit olsun ki biz hiçbir şeyin sevmiyoruz. Yalnız e, hakikaten benim dehşete düşürdüğü, kafir ve müşrikin bu gayreti, bu himmeti müminde niye yok? Müminler niye bu kadar gerçek Ona çok üzüldüm ya. Mehmet Ali Paşa'nın camisini ziyaret ettik de ki içerisine Fatih ben. Çünkü ona kızıyorum. Osmanlı'nın sıkışık zamanda Osmanlı'ya Destek vermesi gerekirken savaş açmış ve Efendim anşerlemiş arkadan. Yenmiş de bizim zavallı fedelerimizi. Efendim Kütahya'ya kadar da ilerlemiş. Osmanlı bir de bununla uğraşmış. Uzun süperzi bir değil de Halevi bu. Tabi kavala da Şimdi değil. Batı da işbirliği yapmış. Yürekler acısı, şeyler. Yani İslam ademi birleşse öyle şey mi olur? Arkadaşım birisi bana şimdi bir şey getirdi. Mesleke getirdi. Bütün bu Doğu Anadolu Ermenilerindir diyor. Hepinizi keseceğiz diyor. Geçik adam. Hepinizi keseceğiz diyor. Başkağlar gibi olacak diyor. Orayı, orayı hükümet imar etse de tekrar şey yapacağız diyor. Mahveçel böyle çalışıyor. Birlik beraberlik içinde olsalar bu kadar melanet olur mu? Avrupa'nın desteğiyle, Amerika'nın desteğiyle Büyük Ermenistan'ın kuracağız ki Buralara kadar bizim hudurtlarımız geliyor diyor. ve şey elimize geçecek diyor. Türkiye. Geçik Belediye Başkanı'na şey göndermiş, fax göndermiş, PKK giderleri, o oh, mesufam. Yani müminler birlik ve beraberlik içinde olsalar böyle mi olur durum? <gülüyor> Tövbe, istiğfar de, ikram getirdiğine kadar boş geçmesin zaman. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah.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 kul fili fennehu la Allahu Teala Hazretleri kabul eylesin, günahlarımızı aff eylesin. Mütebaaki bundan sonraki ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi nasip eylesin. kafirlerden ibret alıp mümince gayrete gelmeyi, yeni bin İslam'a güzel hizmet etmeyi Rabbimizin lutf-ı nimetine efendim olarak Güzel kulluk yapıp, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı günümüze nasip eder Üzerinize kul hakkı almamaya gayret edin. Kul hakkı varsa onları ödeyin. Namaz, oruç borçlarınızı varsa ödeyin, bırakmayın. Devamlı abdestli gezin ki şeytan yanınıza sokulamasın. Hayırlınız bereketiniz çok olsun. Her gün hadis-i şeriflerden alınma. Bazı fikirler tavsiye edeceğim size. Onları çekin. Zikirden gafil olmayın, zikirden uzak durmayın, zikirsiz kalmayın. Zikir yapacağınız zaman gününüzün istediğiniz saatindeki zikirleri yapabilirsiniz. Kıbleye doğru oturun, diz şeker mümkünse, gözlerinizi yumun. Çünkü kıble cihetine hırmat etmek sünnettir. Göz yummaz da insanın kendisini derleyip toplaması fikrini efendim tam kendisini zikire verebilmesi için iyidir. Evvela yirmi beş defa etsafirullah çekin. Sonra bir Fatiha, üç islası ı şerif okuyup bunları Peygamber Sallallahu Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş geçmiş bütün pirlerimizin, şeyhlerimizin, müşşid teamillerimizin, silsilemiz mensubu, selef-i tabihimizin ruhlarına hediye eyleyin. O mübareklerin himmetlerini, teveccühlerini, manevi yardımlarını talep ve niyazı eyleyin. Ruhaniyetlerinden üstündar eyleyin. Sonra gözünüz kapalı ölümü düşünün. Tezekkülü mevte eyleyin. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye ediyor. Eksirul zikrel diye, zikrul mevte sadakaten diye hadis-i şerifler var. Ölümü şöyle bir düşünün nasıl öleceğinizi, nasıl melekül mel. Hazır ayı gelecek. Nasıl canınız alacak? Nasıl sizi hazırlayıp kefenleyip namazınızı kılıp kader gömecekler? Nasıl melekler gelip kabirde sorgu sual edecek? Nasıl kıyamet kopacak? Nasıl kıyamet kopunca mahver yerinde toplanacağız? Nasıl mahkeme-i kübra kurulacak? Nasıl insanlar hesaba çekilecek? Şevaflar, günahlar tartılacak? iyiler cennete giderken kötüler cehenneme atılacak, cehenneme yanacak. Bunları düşünün. Nefsinize deyin ki, ey nefsim, dünya hayatının kadrini, kıymetini bil. Cehennemden kendini kurtarmaya burada çalış. Cenneti kazanmaya gayret et. Haramlardan, günahlardan uzak dur. İbadet ve taat ederek Allah'ın rızası yolunda ömrünü geçirmeye gayret et. Ahirette durumun iyi olması için bunları yapman şart. Bunları yapmayıp da ahirete gidip sebefeti durumla karşılaşırsan oradaki pişmanlık sana fayda vermez diye nefsinize nasihat edin. Bu ölümü düşünmek insanın kalbini nurlandırır, kalbinin pasını giderir, nefsini ıslah eder, teyidini çok eyler, gafletten uyanmasına sebep olur, çok da cevap kazanmasına sebep olur. Çünkü ölümü düşünmek e, sevap olduğundan dair, hadis-i şerifler vardır. Bu bir. İkincisi zikrullahı beraberce yaptığımızı düşünün. Gönlümüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feci ilahiye İlahiye olun. Hacalarımızla beraber biz karşınıza oturmuşuz. Siz de bizim meclisimizdeymişsiniz diye düşünün. Böylece e, gönlümüzü gönlümüze bağlayın. Bir müddet böyle intizar eyleyin. Bekleyin. O zaman insana mürşidinden çok seyirler gelir. İçi düşünürlanır, Yaptığı zikrin, ibadetin tadını değer faydasını görür seyr-i sürükü hayat tarikatın esrarına aşina olur, güzel handlere yükselir. Rabotu-i güzelce yapın. Üçüncü olarak da kendinizin allah Teala Hazretlerinin huzurunda olduğunuzu hatırlayın. Diyin ki, Ya Rabbi biliyorum ki Sen her yerde hazır ve nazırsın. Sen beni görmektesin. Latifül tidri kuhul efsar ve hu yedri kuhul ve habir Efendim her şeyinden haberdarsın, geçmişini bilirsin, geleceğini bilirsin, niyetini bilirsin, işini düşünme bilirsin. Ben senin acizler, siz bir kulunum. Şimdiye kadar ki ömrümde sana dair kulluk edemediğimin pişmanlığı ve hicabı içindeyim. Bundan sonraki ömrümde bana yardım ede yarabbi, tevfikimi refike ede de sevdiğim bir kul olarak yaşayayım. Sevdiğim işleri yapayım, yapabileyim, huzurla sevdiğim, razı oldum bir kul olarak gelmemi nasile ede diye dua edeyim ve zikre başlayın. Zikir olarak evvela yüz defa Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah çekin ki, Efendimizin hadis-i şeriflerinde tavsiye edilmiş bir zikirdir. Sonra yüz defa La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah çekin ki o da hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiştir. Sonra bin defa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye lakşı-i celali zikredin. O da çok sevaptır lafz Celal bütün Esma-i Hüsna'nın manasının sinesinde tahtında cem etmiş olan bir Lafz-i Celal'dir. Bir kelimedir. Yani Allah Lafz-i içinde bütün Esma-i Hüsna'nın manası vardır. Allah'ın zatının ismi olduğundan çok kıymetlidir. Onu öyle kıymetini bilerek sükredin. Dile de kolaydır. Dil kuldan da söylenebilecek kadar böyle harfleri dahi hikmetlidir sıralanışı. Her yüz defasında Allah Allah Allah Allah dedikten sonra her yüz defasında ilahi ente maksudi ve rızake matsubi deyin. Ya Rabbi maksudum sensin ben seni görmek istiyorum diye. Çünkü maksudumuzun Allah celle celaluhu olmasını hadis-i kutsilerde bizzat Allahu Teala Hazretleri emrediyor, tavsiye ediyor yanımda bulunan hadis kitaplarında vardır bu. Efendim. Bu sözde binaenaleyh hadis-i alınmadır. Bunu da unutmayın. Sonra yüz defa salavat-ı şerife getirin Peygamber Efendimiz'e. Bu da Kur'an-ı Kerim'dendir. Yüz defa da Gülhüvallahu Ahad Suresini okuyun besme Bu da hadis-i şeriftendir. Bu halde size bu tasavvufa girdiğiniz, intisaf ettiğiniz anda tavsiye şeyler Peygamber Efendimizin tavsiyeleridir Kur'an-ı Kerim'in tavsiyeleridir Elhamdülillah sünnettir Efendim, bidattan uzak sapasağlam güzel yoldur Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerini tutmaktır bunları niye basıra basıra söylüyorum çünkü tasavvufu şeriattan başka bir şey gibi görenler hatta zevki ve keyfi ihtiyarı bir şey gibi görenler vardır Halbuki öyle değildir. Tasavvuf, efendim, gerçek Müslüman olmak demektir. Ve herkesin böyle olması lazım aslında. Bu zikirleri yaptıktan sonra dua edin. Çünkü dua da ibadettir. İbadetin aslı, esası, özgü ilidir. Çok kıymetlidir. Ed-dua'u huvel ibadet. Dua ibadettir. Dua etmek yani ibadet ettikten sonra Allah'tan bir şey istemektir ama o istemek de ibadettir. Men lem yedullah kadeballah Kim Allah'a dua etmeyecek kadar gaflet olursa Allah ona gazap eder. Dua etmeyene gazap eder Allah Teala azze yedullah kim ki Allah'a dua etmiyor kadeballah aleyke Allah ona gazap eder. Kazabı ilahiye uğrar. Onun için mümini kamil ağzı dualı mümindir. Duayı çok eder. Böyle hacının bilirsiniz? Başörtülü mübarek hacı dedeleri bilirsiniz onları bırakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatını okuduysanız bakarsanız ibret gözüyle dikkatle görürsünüz ki Efendimiz yatağa yatarken dua ediyor arada uykuda uyandığı zaman dua ediyor, müsratlanıyor efendim kalkarken dua ediyor, bir şey giyerken dua ediyor, çıkartırken dua ediyor, yüzümü numaraya girerken dua ediyor, yüz numarından çıkınca dua ediyor ellerini yıkarken dua ediyor, akres alırken dua ediyor, efendim Yeme oturduğu zaman dua ediyor. Yemekten kalkarken dua ediyor. Efendim çarşıya girerken dua ediyor. Efendim evine girerken dua ediyor. Evinden çıkarken dua ediyor. Yani her şey, her an dua ile Peygamber Efendimiz'in hayatında. Ve her an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ee, Allah'la beraber olduğunu anlıyoruz hayatını, şey yaptığımız zaman. Her anında öyle bir şey güzel şeyini müşahede ediyoruz. Onun için duayı geçiştirmeyin. Duayı aceleye getirmeyin. Duayı özene özene yapın. Dua da ibadettir. Nasıl tadil-i erkanah namazda ayet gerekiyorsa duada da e, sakin olun. Aceleye getirmeyin. Efendim, manasını düşünün. Candan isteyin. Ve ısrarla isteyin. allah Teala Hazretleri duada ısrarı sever. Allah'a dua'da ısrar etmek edepsizlik değildir, edepsir. ısrarla istemek lazım. Dua'dan duanızı kabul edeceğine kani olarak ısrarla istemek lazım. Aman Ya Rabbi demek lazım Tekrar tekrar istemek lazımdır. Tabi kötü şeyi istememek şartıyla. Kötü şeyi yani Allah'ın rızasının olmadığı şeriatın emretmediği şeye dua olmaz tabi. O ters olur da iyi olan şeyi ısrarla istemek lazımdır hadis Şerif'te geçer ki bir kul Ya Rabbi dese silah aldığından, kusurlarından dolayı Allah ona nazar etmez diyor Peygamber Efendimiz. Sonra bir kere daha Ya Rabbi dese allah Teala Hazretleri gene nazar etmez. Sonra bir kere daha e, Ya Rabbi dese o zaman allahu Teala Hazretleri efendim, e, der ki Ya Melaiketi Ey benim meleklerim işhedü Şahid olun. Kat kastar <gülüyor> <gülüyor> bu kulumu affedin. Kadis tehya Kulumdan utandım. Veleyse llahu rabul Onun benden başka Rabbu olmadığını o biliyor. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diyor. Sen onu manfilet etmeyi utandım. Ders ve affu manfiyet eder diyor Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem böyle bildiriyor. Onun için. Şehzade de bu hadis-i şerifi almış, de diyor ki şu Rabbımızın rahmetine ve lütfuna bakın ki günahı kul işliyor da affetmemeye Allah utanıyor. Kul günahı işlemeye utanmıyor da Sübhanallah Allah Teala Hazretleri günah işlemiş günahkar, zulümlü kulu affetmemeye utanıyor. Allah Teala Hazretleri'nin halleri aciptir. Yani Cenab-ı Mevlamız Erhamü’l rahmeti çoktur, lütfu çoktur. Mustağım e, kardeşlerim, onun için duayı dua’yı ganimet bilin. Dua çok güzel bir şeydir. Kendin dua edin. Kime? Kendinize dua edin. Anne ve babanıza mutlaka dua edin. Ve hocası insanın annesinden önde gelir. Fakat bizim kutsalde kesin olarak bu böyledir. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz hadisi sahih'te buyuruyor ki "Velillezine seydihi canım elinde olan Allah'a yeminler olsun ki la yu'minu ahadukum sizden biriniz gerçek mümin olmuş olamaz hatta ekunu ahabbe ileyhi min validihi ve veladihi ve naseihi" Sen ona babasından da evladından da bütün diğer sevgili insanlardan da daha sevgili, daha yakın olmadı ki beni yani onlardan daha çok sev dedi emin olmaz diyor. Gerçek mümin olmaz diyor. Ve şunun sevmenin devamıdır efendim insanın müşrefini, alimleri efendim eee veyahut sevmesi. O bakımdan e, babasına dua edecek tabii. E, efendim müşrefine dua edecek. Arkadaşlarına dua edecek. Duanın en süratle kabul olan şekli kişinin kendinden başkasına yaptığı duadır. Din kardeşine, din büyüğüne yaptığı dua süratle kabul olur. Çok süratle kabul olur. Onun için da dua edin. Bakın çeşen bir harp oluyor. Efendim Bosna her şeyde çok sürümler olmuştur ve olmaya devam ediyor. Karpış kıyamettir. Burası sıcaktır. Orası soğuktur. Yapacak yoktur. Yiyecek yoktur. Müslümanların dünyanın her yerinde başları derttedir. Sıkıntıdadır. Açtır. Sefildir. Perişandır. Mahrumdur. Mazlumdur. Müsaftır. Efendim cahildir. Gafildir. Zavallıdır. Tabi en büyük tehlike Onların dinlerinin, imanlarının zaafa uğramasıdır. Bir insan için en büyük tehlike hastalık değildir. Bir insan için en büyük tehlike hapis değildir. Bir insan için en büyük tehlike öldürülmek değildir. Mazluman ölürse insan şehit olur. Hasta olursa sevap alır. Olur. Başına bir sıkıntı, bela, musulet gibi de ederse sevap alır. Bunlar dert değildir. Bir insanın başına gelebilecek felaketin en büyüğü onun imanını kaybetmesi veya imanını erememesidir. Bu en büyük derstir çünkü ahireti mahvolur <gülüyor> ve bir ve bir Müslüman evladının İslam'dan uzak olarak yetişmesi, İslam'dan uzak olarak yetişmesi, Müslüman evladının Müslümanken İslam'dan uzaklaşması en büyük felakettir. Binaenaleyh ben diyorum ki biz Osmanlı her şey Sırplar Bosna Hersek'te Müslümanlara saldırıp onu kesmeye başladıkları zaman değil de oralara komünist sürecimi geldiği ve onlara komünizmi, dinsizliği öğretmeye başladığı ta 30-40-50 yıl önce ağlamaya başlamalıydık. Vah bunların şeyleri gitti. İmanları elden gidiyor. Çocukları komünist yetişiyor, kafir yetişiyor, açık yetişiyor, efendim, namazsız diyansız oluyor diye o zaman ağlamalıydık. Almanya'ya ben gittim. Efendim Münih bir camide beni vardı çağırdılar. Ona da camide şey yapan, efendim, çay ocağında çalışan bir Bulgaristan göçmenini gösterdiler. Hocam şuna dua et dediler. İsmi Müslüman ismi, hatta ismi mümin. Ama dediler, İslam'dan bir tek şey bilmiyor dedi. Bak babası doğduğu zaman ona mümin adını vermiş. Yani imanlı olmasını istiyor. Ama adam 40 yaşına, 50 yaşına gelmiş, koca adam olmuş. İslam'dan bir tek şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Kimisi La ilahe İllallah'ı bile doğru söyleyemiyor. Dinin, imanın inceliklerini bilmek nerede? La ilahe İllallah'ı doğru söyleyemiyor. Onun için sizler şimdi burada ulumu diniye öğreniyorsunuz, ulumu şer'iye öğreniyorsunuz. Çok büyük sorumluluklarımız var hepimizin. Kafirler, firavunlar için koca şeyleri yapmışlar böyle. 150 metre yüksekliğinde dünyayı, taşlar o güzel konulsa dönecek kadar geniş, efendim, böyle şeyler, büyük efendim, masraflar, zahmetler, eziyetler, cefalar, gayretler ile neler yapmışlar? Bizim bu Müslümanların efendim, imandan uzaklaşmasını engellemeye çalışmamız lazım. Mesleğimiz bu. Her türlü fedakarlığa razı olmalıyız. Müslümanlar gibi nişanelerini yaptığı gibi onlardan daha fazla çalışmalıyız gayret göstermeliyiz insanlara gerçek İslam'ı öğretmeliyiz aşılamaya çalışmalıyız bizim işimiz dünya işi değil bizim işimiz ticaret değil bizim işimiz allah Teala Hazretlerinin hızasını kazanmak olmalı Efendim, mümin kardeşlerimize de yani dua edelim demek istiyorum ümmet-i Muhammede unlu olarak dua edelim fikir yaptıktan sonra Ondan sonra artık tabii kendimize, dünyamız, ahiretimize dua edelim. Şimdiden size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabesini karşısına alıp da onlara böyle zikir tevkin etmiş. Ben de size ananevi olarak zikir tevkin ediyorum, edeceğim, beni dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Şimdi buyurun siz de söyleyin, Allah şair olsun. Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın Ve gözlerinizde yunun Allah demeyi içinizden devam ettirin Sessiz olarak Allah mübarek eylesin. İşte böyle sessizce, hiç kimsenin duyamayacağı, anlayamayacağı şekilde kalbimizden zikretmeye de alıştırın kendinizi. Bu zikre zikri kalbi derler. İşten yapılan zikir. Bunun cevabı çok fazladır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah yolunda cihad etmek, masraf etmek etme birey 700 sevap kazandırır insana. Nefakatüke fisebilillahi bisebi imniyetin derece. Başka bir hadis şerifinde de buyuruyor ki Zikrullah Taala ta esalu indallahi mina nafakati fi sebilillahi jim'i etilir. Ne demek? Zikrullah Allah yolunda masraf yapmak, yapmaktan yüz kat daha sevaptadır. Allah yolunda masraf yapmak kaçtı? Bire yedi Yani bir milyon harcamışsan, yedi yüz milyon harcamış gibi oluyordu. Zikrullah ondan yüz misli fazla. Bire yedi yüzün yüz ne oluyor? Yetmiş bin oluyor. Yedi yüz önüne bir sıfır, yedi bin. Bir sıfır daha, yetmiş bin. Bire yetmiş bin oluyor. Yani insan bir Allah dedi mi, yetmiş bin Allah demiş gibi oluyor. Bir la ilahe illallah dedi mi, bin la ilahe illallah demiş gibi oluyor. Bir subhanallah dedi mi, yetmiş bin subhanallah demiş gibi oluyor. Yani o kadar mükafat alıyor. Düşünün bir insan oturmuş, yetmiş bin La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah demiş. tabii Allah bir salat Bir kez Allah dese, aşk bir lisan, dökülür cümle günah, mislih Zikrin ece, sevabı çok. E, yani yetmiş bin yapmış gibi <gülüyor> ama insan zikri içinden yaparsa yani sessiz olarak, benim öğrettiğim gibi yaparsa o zaman bu da yetmiş kat daha fazladır. Yani dille Allah Allah derse yetmiş bindir. Kalbinden, demin söylediğim gibi şefsiz yaparsa o da hadis şerife göre dille yapılandan yetmiş kat fazladır. Kaç oldu yetmiş binin yetmiş kat fazlası? Yetmiş binin önüne bir sıfır koyalım, yedi yüz bin. ile çarpalım yedi yüz gini. Dört milyon dokuz yüz bin. Beş milyondan yüz bin eksik yani. Beş milyona yakın oluyor. Kalbinden bir defa Allah derse, La ilahe illallah derse, Sübhanallah derse. Onun için zikri kalbi çok sevaplıdır. Buna da kendinizi alıştırın. Yani çarşıda, pazarda, yolda, otobüste gelirken, giderken, otururken, kalkarken fırsat buldukça galimet bir fırsatı kalbinizden zikir edin. Zamanınız hayırlı geçsin, zikirli geçsin. Biliyorsunuz cennete giden insanların da bir pişmanlığı olacak. Ne olacak? Pişmanlığı cennette üzülmek yok la halkuna ve la korku yok, mahzun olmaktan ama bir ah ve hasretlik olacak bir pişmanlık olacak ah vah diyecekler, neye? dünyada zikirsiz geçirdikleri zamanlara ah vah diyecekler bak Ahmeti i Bedevi ziyaret etti bizim grubumuzdan, kardeşlerimizin büyük bir kısmı ahmet Bedevi Hazretleri'nin merak edini okuduk, o münasebet ve şeyler Defalarda yazılan Efendim devamlı zikir halinde olduğunu çok az konuştuğunu ifade ediyorlar şeyler. Bu e, tabi e, devamlı zikir halinin çok büyük insana faydeleri olduğunu size göreceksiniz yaparsanız. Bizim yolumuz tasavvuf içinde şeriatı savunan yoldur. Bizim yolumuz Tasavvuf içinde bidatlarla mücadele eden yoldur. Bizim yolumuz tasavvuf içinde sahabe-i keram gibi yaşama yoludur. Bizim yolumuz ehli i yoludur. Bidatlardan uzak durma yoludur. Bunun kuru bir iddia olmayıp da gerçek olduğunun ispatı nedir? meşhur kâmillerimizin kamillerimizin hepsi müfessirdir, bir, bir fakühtir. Meşhur şahısların, bakın hangi eserleri yazdığına bakın, hayatı nasıl geçirdiğine bakın. Büyük müfessirdir, büyük muhaddistir, büyük fakühtir, büyük mücahittir, büyük takva ehlidir. Onun için buradan anlayabilirsiniz. Hüriyet gazetesi bir kitap yazmış, şöyle bir birisine yazdırmış, tarikatlar diye hediye olarak vermiş. Şeyin hediyesi olarak Hüriyet gazetesi'nin Bektaşi Tarikatı'nı ne ediyor mesela. Diyor ki, şöyle bir tarikattır Bektaşi Tarikatı diyor. Hoşgörülü bir tarikattır diyor. Kadın erkek beraber bulunmakta mahsul yoktur diyor. İçki içmekte mahsul yoktur. Asıl deklar şu tarikatı aslında öyle değil ama yani o onu öyle yorumluyor. Efendim kadın erkek şeyi vardır, hoşgörüsü vardır diyor. Biraz diyor böyle şeriatın katı taraflarıyla alay ederler bilmem ne filan diyor. Efendim benimsiyor yani. Teşvik ediyor. Nakşi tarikatına gelince bu diyor. Nakşi tarikatı bir tarikattır diyor. Şeriata bağlı, bağlıdır bunlar diyor. Tehlikelidir diyor. Devrimlere de bunlar şey yapmışlardır diyor. Karşı çıkmışlardır diyor. Bir sürü söküleme kararlama yapıyor ama i, ibret gözüyle okur, efendim dikkatle takip eder ve tefekkür ederseniz hepsi nediktir aslında. Şeriata bağlıdır demek büyük mediktir. Biddatlardan uzak olmak, efendim elhamdülillah Allah'ın ahkamını yürütmeye çalışmak büyük nediktir onu e, iyice şey yapın, yani bilin ki e, yanlış bir takım iddialarla beyniniz efendim sarsılmasın. Bizim yapmak istediğimiz efendim sahabe Müslümanlığını savunmaktır. Bizim bizlerin yaptığı budur. Bunun için hapse girmişlerdir. Hapislere girmişlerdir. İmamı ı Efendim Efendimiz hapse girmiştir. Rusları efendim Kafkasya'da şimdiki çeçenlerin dedeleri olan Çeçeniler şey, e, nice zaman cihad edip şey yaptırmışlardır. Oralardan geçmemeler çalışmışlardır. İslam'ın o e, şeyde Rusya'da hala ayakta kalmasının sebebi efendim e, bizim tarikatımızdır. Hala. Dağıstan'daki, Çeçenistan'daki bu mücadeleler halen bizim tarikatımızdadır. İslam'ın Orta Asya, ya, yayılması bizim tarikatımızla olmuştur. İslam'ın Anadolu'ya yayılması bizim tarikatımızla olmuştur. Bizim şeyhlerimiz Ahmed Yeseviler şey göndermişlerdir. Oralara İslamı öğretin diye Balkanlara yayılması ondan olmuştur. Gözünüzü açın, gerçekleri doğru olarak görün. Efendim, e, Avrupalıların emperyalistlerin en çok korktuğu tarikat bizim tarikatımızdır. Efendim çünkü şey yapamıyorlar. Aldatamıyorlar. Çünkü şeriat'a bağlıdır. Dedikleri bir çeşit şeyle efendim kendilerine e, uydurabiliyorlar. Efendim mesela Türkiye'de şey var böyle bir takım şeyler modernist efendim tanka faizi yiyebilirsin bir asek e, alkol misafeti az oldunlar içebilirsin kadın erkek bir da oturabilir el fırtmanın mahzuru yoktur tokalaşmak olabilir yani hep böyle yalan yanlış şeyler e, söyleyen grupları görebilirsiniz onun için dikkatli olun, yani bilin işin aslını, övcünü ve bizim bu konulardaki mevkimizi ve cephemizi iyi bilin. Devamlı abdesti gezin, cemaatleri ve cumaları terk etmeyin. Namazları evvel vaktinde kılmak en sevaplıdır biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi vardır bu hususta. Ve farz namazlardan başka Efendimizin tavsiye ettiği sevaplı namazlar vardır. Sabah namazından sonra zikirle Efendim Kur'an ile meşgul olup teraz vakti çıkınca iki hareket, dört hareket, işraat namazı vardır. Hac ve ömre sevabı olduğu bildiriliyor. İmam Temizci Hasan hadisidir diye muadis şerife değer vermiştir. Efendim ile öğlenin arasındaki geniş vakitte duha namazı vardır. Rubu üne her geçince diye yazar kitaplar. Yani gündüzün dörtteki kadar müsteri geçince demektir. 4 rekat, 8 rekat, on iki rekat kurma O da çok güzel bir namazdır. Cevabı bakımından insanı muhrum kullar cümlesine dahil olmaya götürür. Akşam namazının arkasından evvabi namazı vardır. Sahih namazlardandır. İmvan şişaplarında yazılır. Sünnetin hemen arkasından 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat bu namaza müdarim olanın 70 yıllık günahı ak olur diye müjde vardır. Gezi yatarken namaz kılmak vardır abdest alırsınız 4 vekat namaz kılarsınız yetersiniz hadis-i şeriflerde mevcuttur gece uykuyu bölüp kalkıp teheccid namazı kılmak vardır Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde çok tavsiye edilmiştir çünkü gecenin o çok kıymetlidir bunların kıymetini bilin pazartesi, perşembe oruçlarını eyyam biz oruçlarını tutmaya çalışın Efendimiz tavsiye ediyor sallallahu aleyhi ve sellem ve efendim hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş oruçlarla da sevabınızı arttırmaya çalışın çok güzel bir yol tutturmuş gidiyorsunuz, ilim öğreniyorsunuz. Çünkü ilim yolu cennet yoldur, Allah'ın en çok sevap verdiği yoldur. Bu yolda şaşırmayın, gevşemeyin ve kıymetini bilin, çok iyi yetişmeye çalışın. Bir tehlike vardır, Mısır'da yetişen Efendim din görevlileri, Suudi Arabistan'da yetişen din görevlileri, efendim, din tahsil yapanlar kuvvetli yetişmiyorlar. Siz bunu belki kendiniz de görüyorsunuz çevrenizdeki şeylerden kuvveti yetişmiyorlar ve Türkiye'ye dönmüş olanların bazılarından fenferlerde efendim şeyler vardır. Hayret edilecek şikayetler vardır. Onun için siz kendinizi iyi yetiştirmeye çalışın. Özel hocalara gidin. Özel dersleri takip edin. Fıkıh bilginizi, hadis bilginizi, tefsir bilginizi kuvvetlendirmeye çalışın. Aşk ile şevkle çalışın. Şu Firaunların 147 metre yüksekliğindeki piramitleri gözümüzün önden gitmesin. Serf ettikleri altınlar, gümüşler, nizelerdeki 147 kilo mı dedi? Ne dedi? 100. kilo. Tutankhamon'un e, maskesi şey tabutu vesaire için harcadıkları altın. Yani ayrıca o Tutankhamon'un e, şeyin zehrinin olduğu şey müthiş bir şey yani insan aslında başını başından alıyor. Yani o kafirlerin o gayretleri Biz müminlere bir örnek olmalı Malımızda, canımızda, Allah yolunda Çalışmamıza bir örnek olmalı Bilim yolu güzeldir İslam'a hizmet etmek yolu güzeldir Cihat yolu güzeldir Efendim ve çok sevaplıdır, çok güzeldir Bunlar e, Sevabınızı arttıracak şeylere Gayretli olun Paranız olur da zengin olursanız hayır, hayır hasenat yaparsınız O da önemlidir çünkü para da çok lazımdır. Büyük sah sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin efendim, zamanında e, aşere-i mübeşşer mesela Edudaki Sıddık Efendimiz, Osmanlı Zilnureyn Efendimiz mi Ebi Vakkas Efendimiz Rıza'nullahu aleyhi ve ecmain. Yani büyük paraları Allah yoluna büyük miktarlarda verebilmiş insanlardır. Yani bir insan büyükse Efendim neden büyük olduğunu inceleyin, araştırın tabii imanlı kavu olunca Allah yolunda malıyla canıyla çok gayret serçe ediyorlar Bunları Efendim gözlerinize tutarsın. Bizlerin elan ki sizde örnek olmalı. Onların yolu bizim yolumuzdu, yolumuzda dilerse paranız olduğu zaman da hayır hasenat yaparsınız. Çünkü her şey parayla oluyor, cihat da parayla oluyor. Tabii imanla oluyor da. Efendim, imanlı insanların da ortaya koyduğu paralarla işler efendim oluyor ve ümmeti Muhammed'e hizmetler öyle yürüyor. Böyle sevaplı işlere koşturun, çeşitlerini bir öğrenin, yazın ve uygulayın. Sevaplı olduğunu duyduğunuz bir şeyi mutlaka yapın. Sonra günahlardan kaçınmaya çok dikkat edin, takva ehli olun. Haramlardan, günahlardan uzak durmaya dikkat edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde Ebu e radıyallahu anh'a rivayet ettiğine göre altı şeyi bana garanti edin ben de size cenneti garanti ederim buyuruyor. Altı şeyi hususunda sağlam duracağınızı, iyi hareket edeceğinizi bana garanti edin ben de size cenneti garanti ederim diye. Namaz, zekat, emanet, 3 Bakın, mide Helal dokna yemek Perç, namus Nisan Bu altı şeyi garanti edin Namazı garanti edin Eksilirsiniz kalacaksınız Zekatı garanti edin Vereceksiniz yani hayır hasenat, maddi hizmet Emaneti Emanete hıyanet etmemek, emin bir kul olmak Muhammed el-Emin'in ümmeti Müslümanlar da emin olur Emanete riayetkar olmak Emanetin tabi çeşidi çoktur da Efendiye girmiyorum. Sonra efendim, midenize haram lokma sokmamaya dikkat edin. Helalden yeme. Namusunuzda çok dikkat edin ki gölge düşmesin. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor. Ay e, el aynani tezniya. İki göz tez bina eder. Ve yedemi tezniya. Eller de zinadır. Gözlerin zinası nedir? Helal olmayana na bakmaktır. Ellerin zinası nedir? Helal olmayana değmektir. O bakımdan e, şeye, yani e, sercim ismeti, yani namusun korunması, gözü kollamaktan başlar. allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ Gözlerine sahip olsunlar, namuslarını Korusunlar buyuruyor. Çünkü gözünü korumayan şeytanın tuzağına düşer. Şeytanın tuzağına düşen Hatalı işleri işler. O bakımdan bizim tarikatımızın prensiflerinden bir tanesi de kişinin nazar bir kadem olmasıdır. Bakışının pabucunun üstünde, ayağı üzerinde olması. Ayağında başı eğik olmasıdır yani. Tabi bunun başka sembolik manaları da vardır ama Allah-u Alem mana dikkati dağıtmamak, gözü başka yerlere çevirmemek, harama bakmamaktır. Çünkü gözden çok günah kazanır insanlar. Emanet namaz namazı kılıyorsunuz, zekat edileceksiniz, emanete riayet yer olacaksınız, midenize haram lokma girmeyecek, namusunuzu kollama dikkat edeceksiniz, sonra altıncısı lisanınıza sahip olacaksınız. İnsanı, efendim, bir kelime insanı cennetlik ediyor La ilahe deyince, Efendim bir söz de insanı cehenneme yuvarlayabilir şunu bildireceğim bunu sevindireceğim diye veya şu menfaati elde edeceğim bu menfaati elde edeceğim diye dikkatsizce, gafilce, cahilce söylenmiş bir söz insanı cehenneme düşürebilir bir söz de gündür gündür yuvarlanıp gider cehenneme çok dikkat etmek lazım, biline sahip olmak lazım. Altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti ederim buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki haramlardan sakınmak da çok önemlidir, takva ehli olacaksınız. Tek çok ayetler i bize bunları emrediyor. Takva ehli olmayı emrediyor. En başta gelenleri hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اِيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا تَقُلْ لَهَا حَقَّةُ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتِنَّ اِلَّا hakkıyla takva üzere Allah'tan korkun, sakının. Sakın ha iyi bir Müslüman olmaktan başka bir hal üzere ölmeyin. Müslüman olarak ölün. Dikkat edin. Ha iyi de Müslüman olarak ölün diyor. Başka çok meşhur e, herkesin ezberinde olan ne var? Bismillahirrahmanirrahim Ya iyi evlecine amenüttekullah Vel tenzul nefsüm ma kaddemetlikat. Ey iman edenler Allah'tan korkun, sakının. Kişi Yarın rozu mahşer için buradan ne gönderdiğine, ne hazırladığına baksın, kontrol etsin kendisini. Vetekullah yine Allah'tan korkun, sakının. İnne Allahu habirun bima taamelun. Allah sizin işlediklerinizi diyor. Yani birinci itekullah nedir? Cennet için gerekli sevaplı işleri yapın demektir ki biz dediklerimden beri. İkinci itekullah nedir? Allah sizin yaptıklarınızı görüyor, kötü şey yapmayın, takva etli olun. Sakın ha cehenneme düşecek şeylere bulaşmayın demektir, haramlara, günahlara bulaşmayın demektir. Tabii çok ee, itte var. Ya İyihle Cenâ Ameri itte kululla, ya İyihen Nasîtteku Rabbekun. Bir tanesi de bu dehşetli Ya İyihen Nasîtteku Rabbekun, ey insanlar, Rabbınızdan sakının çekinin. İnne zedere ve sa kıyametin un aldim. muazzam korkunç müthiş bir şeydir ha. Evet, her türlü murdatın ammâ erbâd ve tâbû fi'l zâti حمل الهمّها ve kâl annâse şüterâ zeymahum bi şüterâ lâkin azâbullah şedîd. Ne ki kerimedir bu. ayetler. Onun için takva idi olmamızı da şey yapalım. çok dikkatli bir şekilde takip edin. Çünkü bizim tasavvuf dediğimiz yol takva yoludur. Tasavvufun şeriatteki hadisteki adı ihsan yoludur bir en Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir bir. İkinci bir adı da takva yoludur. Efendim fetva yolu vardır, takva yolu vardır. Takva ehli olun. Üçüncü tavsiyem, kendinizi geliştirin, güzel ahlaklı bir insan olun. Geçimli, tatlı dilli, güreç yüzlü, güler yüzü, efendim, iş bitiren, iş gören, güzel meziyetlere sahip bir insan olun. Güzel meziyetlere sahip olun, güzel ahlaka sahip olun, kötü huylarınızı atın. Çünkü exeru ma yudhulun nasser cennet, ma yudhulun cennet, insanları ekseriyetle en çok cennete sokan şey nedir? Takvallah onu söyledik, takvadır ve hüsnün huluk güzel huydur. Güzel mi olacaksınız? Sabırlı olacaksınız, yılmayacaksınız. Adaletli olacaksınız tatmayacaksınız. Merhametli olacaksınız, ezmeyeceksiniz. Cömert olacaksınız, Allah için malınızı, canınızı, vaktinizi, gayretinizi vereceksiniz. Paranızı, kutunuzu vereceksiniz. Güzel huylara sahip olacaksınız. Güzel huylara sahip olmadan, can sevmek ile müyesser olmaz Canan. Ya bundan ümit, ya tam andan kes diyor huzurlu. Ne demek? Canını sevdi mi insan? Canan eline girmez insan. Sevgiliye kavuşamaz. Ya canından vazgeç, ya sevgiliye kavuşmakta diyor. Sevgiliye kavuşacağız. insanın çok efendim çalışması lazım. Ahmet i Bedevi Hazretlerine efendim demişler ki, maneviyat adamından seslenmişler. Büyük insanlar uyuyamaz. Büyük insan olacaksın. kalk uyuma efendim. Büyük insanlar pek uyumaz demişler. Yaman Talib el Ula, Şehre Leyali. Ne demek? Kim mücevher çıkarmak istiyorsa denize dalar, yücelikler üsüyen de gözleri uykusuz durur diyor. Ben ve gase fil Gavvas, dalmak. Ve Lü zase fil bahri. Men talebel inciler isteyen denize dalar. Ve men talebel ula. Yücelikler isteyen de. Seherel lealiye. Geceleri uykusuz geçirir. Sehere, iki gözlü h sin, iki gözlü ile sehere, uykusuz olmak demek. Sahir, Vallahi bitti sahiren ne demek? Yeminler olsun ki gece hiç uyumadır, uykusuz geçirdim gece demek. Seheren leyaliyye. Ve hemen ula seheren deyali. Yücelikler isteyen, manevi kemalat ve makamat isteyen seyirleri uyumaz. Yani çok çalışır. Gaflet uykusunda olmaz. Efendim çalışır, gayret eder. Sizin de öyle olmanızı Mevla'dan dileriz. Şimdi her biriniz bir Fatiha, üç guru vallaha hukuyun, devamınızı yapalım. Merakini tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhım. İmânallahü Aleyhım. İmânallahü Aleyhım. İmânallahü Aleyhım. İmânallahü Aleyhım. İmânallahü Aleyhım. İmânallahü Aleyhım. İmânallahü Aleyhım. İmânallahü Aleyhım. İmânallahü Kıymen avfa bima ahed alihullah, <Sessizlik> kesi etihi ejran azima, falakallah Rabbu ala. Bu ayet kelimesi derviş tarikata girerken en sonunda okurlar kendisine. Dolayi müjde dedik bir bakıma, bir bakıma da istedir. Ne deniliyor? Bismillahirrahmanirrahim. İmnelazine yubayi, on iki inamay yubayi, Ey Rasulum, sana beyat eden bu sahabe ne yapmış oluyor? Sana beyat edenler ancak ya ancak sadece ve sadece Allah'a beyat etmişler demektir. Sen nefsin? Allah'ın ölçüsünsün. Sana beyat edenler Allah'a beyat etmişler demektir. yedullah <gülüyor> lahı tevka edihin. Allah'ın eli. Siz, onların seninle beyat ettiği zaman, senlerin tuttuğu zaman doğrudadır. On, onların elinin üstündedir. Yani anlaşmada vardır Allah Teala'nın eli. <gülüyor> Efendim. Keman <gülüyor> kefa. Beyneme <gülüyor> Ahdini kim bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Sena olur sonra. Hüseyir durumlara düşer. Ve men efabi ma Allah'a ahit vefasına salakat sadakat gösterenler ise feciy ce'ren azime Allah büyük ecirler verecektir. Ecir azime nail olacaklar demektir. Bu da bir ahittir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vekili ulema olduğundan siz ulemaya beyat etmek suretiyle Mesihullahın kağındaki saadeni yaptığı gibi yapmış oluyorsunuz, Allah söz vermiş oluyorsunuz. İnneva, yuva, yılın Allah dediği gibi ayetlerini, binaneli Allah'a olan ahminizi de sadık olun ve vefalı olun. Allah Teala Hz'nin yolunda yürüyün. Mesel e şeytan'a kul olmayın, dünyaya kapılmayın, ahireti ihmal etmeyin. Efendim, ve hobi dünyalı, şükürlü katil, dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Deman eladın, akıllı ve sahih, kim ahireti isterse ve gerekli çalışmaları da yaparsa, hevile ki kane sahihin meşgul olur, onların Allah mükafatını verip sahih meşgul olur. Allah Teala Hazretleri sizde ahime sadık kullanımdan eylesin. Dinimizin İslam'a güzel hizmet etmeyi cümlenize nasip eylesin. Hakiki müttaki alimler olun. Dinimizin İslam'a güzel hizmetler eyleyin. Ömrümüzü allah Teala Teala'nın cüzası yolunda geçirmeyi Mevlam cümlenize cümlenize nasip eylesin. Şeriatın yolundan bir göz yumup açınca kadar ayırmasın. Tarikatın inceliklerini, adabını, esrarını öğrenmeyi nasip eylesin. Gönlünüzün nurlandırmasın.